24 Nisan'dan sonra insanın aklı durmuyor. Ülkemizde tek bir acı olmadığı için maalesef. Evet. Ee, yani kaybolan, giden ya da e, acı içinde e, kaybettiğimiz e, insanları en azından hatıramızda güzel bir şekilde yaşatabilme fikri tabii insanda şey yapıyor. Yani zorluyor. Evet. <gülüyor> Dolayısıyla 24 Nisan'dan sonra Aklıma gelenler arasında tabii ki dersim 38 e, ilk sıradaydı. <gülüyor> Ondan sonra e, bir de 4 Mayıs'ın da tabii bu o zamanlar tarihte harekat kararı alınan gün olduğu için <gülüyor> hükümette ona denk getirelim istedik. E, sizin de dediğiniz gibi geçen seneki 42 kişilik orkestradan yarısı... E, kendi programları nedeniyle katılamadı ama yarısı devam etti. Onun üzerine daha da fazlası eklenerek bu sefer 48 kişi oldu. Evet. Peki yani müzisyenleri tek tek saymak da mümkün değil ama e, kimler bir aradaydı diye ben gene de sormak istiyorum size. Bir... Aslında şöyle demeliyiz. Çeşitli kesimlerden. Mesela bugün bir, birisi bana şöyle sordu. Ayşan siz dersinde misiniz? Hayır ben dersinde değilim. <gülüyor> e, Ailem dermin de yok ama mesele şu orada mesela e, bir rol var ondan sonra işte ne bileyim ben e, Sedef var ondan sonra çello çalıyor e, kendisi çağdaş müzikle ilgilenen birisi işte ne bileyim e, bir sürü kesimden hani aramızda illaki etnik kökenlere girmek istiyorsak o şekilde sayarsak Dersim'le ilgili olan 5 kişi falan vardı tamam. yani dolayısıyla geri kalan herkes eee Tamamıyla büyük bir dayanışma duygusuyla orada bulundu. Ve zaten şey de söylemeliyiz, bu iş bütünüyle teknisyeninden asistanına her şeyine kadar gönüllü bir şekilde gerçekleştirilen bir iş oldu. Evet. Evet. Ee, yani böyle bir dayanışma ve vicdan duygusuyla ve e, yas tutma duygusuyla yapılan bir iş bu. Yani bir kayıp var, ortak kaybımız. Ne taraftan kaybedildiği önemli değil. Hepimizin ortak kaybı ve biz de bunun anısına hürmet, öyle bir şey yapmak istedik. Evet, ortak payda kesinlikle etnik kökenin dışında böyle tanımlanabilir. Evet. Ayşe Hanım şimdi soğuk bir bahar günü bu söyleşin ardından elbette dinleyeceğiz. Ee, ama bir de şey sormak istiyorum. Aslında tabii sizin düzenlemenizle ortaya çıktı ama ya, anonim Türklerden derlenmiş bir çalışma bu. Biraz bahsedebilir misiniz? Hangi e, türkülerci duyuyoruz bu kaydın Aha. içinde? Evet aslında o tabii son jeneriğinde videonun yazıyor. E, üç tane şeyden. E, birincisi e, şey. Meso nasıl söylüyorduk onu gitme hıdırım hı hı. E, meso hıdıremi diye söylüyorduk galiba e, kırmancısız Zazaca'da yani e, ilki o ikincisi bir değiş e, ondan sonra e, bir dakika o neydi değiş üçüncüsü de wasi e, wasiye raştıye parçanın ismi hı hı. ha ikincisinin ismi de hıdıroydu evet. hıdıroy evet. bunlar sizin aranjmanımızda esasında. Şimdi şöyle e, aslında oraya da minik bir şey söylemek isterim. Ben epey bir e, müzik kültürü dinledim böyle seçebilmek için hem de öğrenmek istedim. Hı hı. Yani bir konuda bir şey yapıyorum onu etraflıca yani hı hı. O, o konunun coğrafyası öğrenmek istedim. Hı hı. E, çok da güzel oldu. Bir sürü benim müzik katılan şeyler edinmiş oldum. E, yani mesela bu zaza kültüründe e, şeyi çok mesela deyişler, masallar destanlar, sözlü kültür yani çok hoş bir sürü eser dinledim ve şeyi fark ettim tek bir duygu rengi olmadığı için evet. her ne kadar ağıt olarak yaz tutmak için kederli bir şey seçiyorsak da bir yandan da böyle çok güçlü ve insana böyle müthiş bir hayat heyecanı aşılayan parçalar vardı dedim ki hepsinden bir şey yapamasam da hiç lise 3 tanesinden yapayım evet. dedim. Hı -hı. O yüzden böyle bir kolaj yapıp onu da bizim orkestramıza göre düzenledim. Evet Hı -hı. gitme Hıdır'ım bu jenerikte de söylediğiniz gibi bilgiler var zaten ee, Zazacı bir esasında Kore ağdıymış. Onu söyle Aha. söylemek, Hı -hı. söylemek Hı -hı. lazım. Hı -hı. Sonrasında da aslında bir yandan başka türlü de bir tesadüf. Ee, Hıdrelleze de yaklaşıyorken Hızır isimli anonim bir e, değiş var. Anonim değiş evet. var. Bu aslında tam da dediğiniz gibi bir ağıttan sonra Hızır'ın hazır gibi aslında temposu belki birazcık daha ve ritmi daha yüksek bir yere geçmek aslında. Evet. Hani bir yandan ıı, bilinçli de bir seçim gibi değil mi? Yani çok tonu da çok düşürmemek yani nasıl söyleyeyim. Sadece bir yakınmanın da ötesinde esasında Burada bütün müzisyenler ıı, kaydın belli, belli bir noktasında gerçekten hemhal oluyorlar diyebiliriz. Ve aslında bir de çok özgün de bir çığlık yükseliyor Hızır'ın çıldı diye de e, yorumlanabilir galiba. Bütün bunlarda galiba. Evet, evet güzel bir yorum oldu. Evet. <gülüyor> Peki dinleyelim o zaman kaydı. Biz çok teşekkür ederiz. Tamam. Ben e, de çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz yoksa bütün her emeği geçen herkese de buradan saygı evet. ve selamlarımızı da <gülüyor> gönderelim ayrıca. Ben iletirim ona. Aslında eklemek çok küçük. Şöyle bir şey istiyorum. Buyurun. E, bütün bunların e, aklıma gelmesinin bir nedeni de 4 yıl önce e, Profesör Cem Kaptanoğlu hocamızın e, yaptığı bir konuşmadan edindiğim bir kavramdır. Toplumsal yaz. O bize anlatmıştı. Toplumsal olarak ortak bir kaybın yasını tutmak çok iyileştiricidir diye. Hı -hı. Evet. Hani şey gibi anneanneniz için bütün kuzenler beraber ağladığınızda nasıl birbirinize kenetlenirseniz. Hı -hı. Bu toplumsal ölçekte de böyle aslında diye. Bu benim çok aklımda kalmıştı. Ve şunu eklemek istiyorum. 8 Nisan günü biz oturduk. Dersim için hep beraber 16 saat bir arada durduk. Öyle bir kenetlenmeydi ki bunu mümkün olduğunu çok iyi hissettik o gün.